Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo atprası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat Bir sürprizimiz var bu sabah siz Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Günaydın. Evet. Günaydın sevgili dinleyiciler. Programımızı bir süredir ideal üçlüyle yapamıyoruz. Yani ideal üçlü diyorum hani. Ege Oktay Fahir üçlüsü olarak bildiğimiz. Yoksa bir adam çevirmek kolay iki kişi olduktan sonra. Şurada hemen radyonun önünden gitsen orada kantinden alırsın adama da ideal güçlü olmak önemli. Evet. Ee, benim sağlık sebeplerinden dolayı bu hafta biraz şeyim oldu. Yerinde karnava karnaval sebepleriyle e, bu hafta biraz Şüphesiz şeyim olacak. Şüphesiz Ege yani çeşitli sebeplerimiz her zaman yok Elbette mu? Elbette sebepsiz olur mu hiç Herkese ya? Herkese kendisine göre e, bir sebebi oluyor. Herkesin Başına gelen yaşadıkları kendisine sebep oluyor. Oysa bir başkasına hayır olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Ama yakın... yani bu bugün Fahir'in gelememesi en ciddi sebep. Çünkü kaybettik. Evet sevgili dinleyiciler. Ee, az önce konuştum. Şöyle, bir, neden şey gülüyorum. Ee, şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Yaklaşık 7, son 6, konuşan sensin oktan. E, konuştum ve telefonda kaybettik. Konuşurken kaybettik. Gerçekten... E, uzun süre telefonda açık kaldığımdan ona yazıyor aslında. Sen keşke hani onun hatırasını şey yapamam diye kapatmadın telefonu ama ona yazmaya devam ediyor yani şu anda. Onu kapatmadım. E, en son sen kapat. Kapatmayacağım, kapatmayacağım da dedin kapattı. bana. Tamam sen kapat falan filan yaptık. Sanki ilk gün... İlk flört dönemini geçiren sevgililer gibi hı hı. E, öyle yaptık ve e, kapatmak... Bunun ortasında zaten kaybettik. Kaybettik. Bence sen o telefonu kapat yani. Ee, Kapatayım çünkü, mı? Şu anda açık. Çünkü... çünkü beni de arayan olur abi. Evet bir de Fahire yazıyor yani. Ben en çok hani rahmetli bir borç takmıştı diye konuşmuyorlar arkasında. Değil mi? Ee, geçmiş olsun diyoruz Fahire. <gülüyor> Ee, sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Hakikaten fantuş bu sene yakamızı bırakmadı gitti diyoruz. Ee, ağır bir fantuşella 2014 2014 fantuşellayı doyasıya yaşıyor şu aralar. Zaten e, bir haftadır bunu söylüyordu. E, artık o vücut dayanamadı mı o şeye söylemesine? Tamam madem sen e, öyle hakikaten diyorsun. Hakikaten bunun çenesini çekeceğime. Yani şey ben bir etkili vücudum. olayım falan filan deyip herhalde vücudun yani e, hasta, her oluyorum, hasta oluyorum diye dolaşıyorsa ben en iyisi bir hasta olayım da en fazla bir haftada çok fena hasta oldum diye çekerim diye düşündüm yalnız ben de son e, ağır hasta hani, e, bitkinlik yorgunluk bir tarafa ama ağır hastalığımı hatırlıyorum da iki buçuk haftaya yakın sürmüştü yani bu tip hastalıklarda gerçekten ee, şey oluyor yani dinlenme fırsatı olmayınca tekrar Bunların... yeniliyor tekrar yeniliyor. Biraz sonra da e, 100 kilometrede ne kadar yaktığını konuşacağız arabaların sevgili dinleyiciler. Programımız bu kıvama geldi. Şimdi bu saat bulut da son dakika işte. hastalıkları. Yani e, hatta son dakika golü diyebiliriz. Havalar şey artık. Kimsenin hasta olma durumu yok aslında. Ama işte böyle bir güneşin buluta girdiği an gölgede kaldın, üşüdün. Sonra ne kadar ısınsan daha arada şifayı evet. kaptıysan kaptan. O yüzden biraz daha hassas olmamız gereken evet. günler. Dikkat etmek lazım. Ülke olarak. Az önce bir laf ettim o havada kalmasın. Bugün programımız dolu dolu geçecek dedim. Bu... Bugünkü programımıza özel şöyle bir durum söz konusu. Süre kısıtlı olduğu için <gülüyor> evet, e, bütün normalde yapacağımız şeyleri bu süreye sıkıştıracağız. Yoksa farklı bir e, olay olmayacak. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi ilerleyen dakikalarda bir e, konuğumuz, olacak. konuğumuz olacak. Telefondan Emrah'ın Halıcı'yı konuk edeceğiz. Zira bugün 50 yılın e, rock ve jazz konseri var. Biliyorsun Ankara müzisyenleri ve e, Emrah'ın Halıcı'nın e, organizasyonunda Otlü Sanat 2015. Klasikleşmeye ee, doğru da gidiyor. Evet kapsamında 9. kez bir araya geliyorlar bu sene. Bununla ilgili konuşacağız ama Kanada'dan bir araştırma var. Bir onu <gülüyor> vereyim istersen. Araştırmasız olmaz çünkü sonra yarışmalar falan filan dinleyiciler de diyecek evet. ki konu vardı işte yarışması vardı ama araştırma yoktu abi. O Tunus'taki tadı yakalayamadık diyecekler. Peki senin de galiba bir uyuman lazım ya. Ya kafa çünkü ya, uyuyunca kafa. tadı yakalayamıyor muyum ya? U, bir, bir uyuyunca dinlenir ya kafa. He. O karışıklıklar falan filan hep Olabilir. gider. Simon Fraser Üniversitesi ne biliyorsun? Kanada'daki e, üniversitede, bu üniversitede yapılan araştırmaya göre şey gibi bir üniversite mi acaba ya? Cingöz Rica Üniversitesi var evet, ya. Türkiye'deki onun gibi. <gülüyor> Türkiye'de gezi olaylarından sonra böyle Biz bir açıklama yaptı. La la la la la la diye dolaşan bir İnsan beyni en fazla kaç yaşındayken çalışıyormuş. Yani şöyle beynin çalışma ha, hızı... Kafanın tır tır çalıştığı dönem mi? Beynin çalışma hızı bir yaşa kadar yükselip o yaşta e, tepe noktasına ulaşıyor. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Kafa durmaya bu hız, başlıyor. Bu hız düşüyor daha doğrusu. E, i̇nsan beynin yavaşlaması deneyim ve kurnazlık yolları geliştir geliştirerek kapatıyormuş o yaştan sonra. Bu herhalde... En baştan bir tepede başlamıyordur beyin diye Yoktur, düşünüyorum. Yok Hayır hayır. İlk yıllarda yavaş yavaş. İşte yani bu... ilk yıllarda yavaş yavaş ondan sonra bir yaşta tepe noktasına ulaşıyor. Şimdi benim üzüldüğüm nokta bunu konuşurken bizim için o dönemin geçmiş olduğu ortaya çıkacak diye bir şey. Valla Ege şöyle söyleyeyim bizim için geçmiş ama yani bu yaş için düşündüm ben kendimi düşündüm. Yani oysa bizim benim zirve noktam Hı -hı. o yılı düşündüm şöyle bir. Yani benim durumum çok acıklıymış. Hadi ya. Tabii tabii. Yani sen de büyük ihtimalle onu hissedeceksin, hissedersin. <gülüyor> Çünkü ben senin de o halini biliyorum. E yani şimdi beynimizin zirvede olduğu... Zirvede olduğu... Yaş, algılama, efendim yorumlama, çözüm üretme... Ee nasıl diyeyim sentezleme falan bütün bunların zirvede olduğu dönem... 24. Ey, İnsanoğlunun var, var, var. 24, 24. yaşında beyin tır tır çalışıyor... Ee, hayatında başka bir yaşta ne öncesinde ne sonrasında daha, daha hızlı kafa o kadar çalışmıyor. Çalışıyor. 24 evet, yani... yaşında benim kafamdaki en zekice düşünce tünelde dolaşırken işte şu mağazanın olduğu kaldırımdan yürüyün de orada kadınlar daha çok geçiyor. En zekice fikrim bu. Orada biliyorsun tunalda iki yön var ya. Evet. Bir kaldırımda işte bu Eski Kavaklı Deri sinemasının olduğu evet. kaldırımda kadın mağazaları da yoğun olduğu için kaldırımın an... o tarafında yürürsem daha çok kadınla karşılaşma imkanım olur gibi bir zekice düşün. 24 yaşında beynimin zirvede olduğu dönemde bunu bunu bulabildim. Çok e, hakikaten tır tır çalışıyormuş kafan. Mesela bundan e, işte bugünlere doğru ya da bugün mesela o kaldırıma karşıdan karşıya geçmeden karşı kaldırımdan da o kaldırıma bakma şeyini geliştirdiysen eğer bu ne oluyor ne, deneyim artık önüme bakıyorum ve <gülüyor> kurnazlık bakıyorum, kimseye çarpmayayım diyorum çünkü yavaş yavaş artık beyin formundan düştüğü için yürürken sağa sola çarpmamak da benim için bir zeka göstergesi duvara köşeleri dönerken duvara çarpmamak yani, ayağımı komodine vurmamak bunlar evet, bunlar, bunlar, hep bunlar e, gurur diyorsun. vesilesi doğru diyorsun 24 yaşındaki dinleyicilerimiz bugünü ve bugünleri doyasıya yaşasınlar çünkü tren kaçıyor Trenka çor, Trenka çor. Bir şey icat edeceklerse otursunlar şimdi işi gücü bıraksınlar. Onu icat etsinler çünkü beyin zirvede. İlla icada falan filan gerek yok. Ee, hayatı daha doyasıya yaşamak için... O yaşlar çok uygun yaşlar Yaşaman ve düşünmek için. Hayat hakkındaki kararlarını versinler. Çünkü şu anda alacakları kararlar alabilecekleri en doğru kararlar olacak. En doğru olacak. kararlar evet. Sonrasında çünkü kafa az çalıştığı için yanlış karar alma riski çok yüksek oluyor sevgili dinleyiciler. Aman dikkat diyoruz. Small Pools ile devam ediyoruz. Over and over. Günaydın modern sabahlar devam ediyor. İlerleyen dakikalarda az sonra biraz önce de söyledik. Bu akşam bir konser var Ot Otlu Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda Otlu Sanat 15 kapsamında Emre Anhalıcı ve Ankara müzisyenleri 9. kez 50 yılın caz ve rock müziği temasıyla bir araya gelecekler. Saat 20'de başlayacak bu konser. Bu konserin ayrıntılarına büyük oranda e, biletler satılmış durumda ama bu e, konserin ayrıntıları ve konserin arka planıyla ilgili olarak e, az sonra Emrah'ın Bey konuşacağız, Emrah ile konuşacağız. E, bu konser serisi bu sene 9. kez yapılıyor ama e, bundan 9 sene önce. E, ODTÜ Burs Fonu yaradığına ve ODTÜ'nün kuruluşunun 50. yılında ilk, kere, ilk kez düzenlenmişti ve o günden e, sonra da yoğun ilgiyle her sene e, ODTÜ sanat kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen bir e, konser oldu. Bu sene de bilet satışlarının gayet iyi olduğunu ve Ankaralıların ilgisinin yoğun olduğunu biliyoruz. Aslında bir süredir hatta Emrehan Bey ama bu zaman geçirme konuşmanı sabaha kadar dinleyebileceğim için şey yapmadım bir daha. Yok Vallahi hiç boş konuşmadım. Sırf konserle ilgili konuştum. Günaydın Emrehan Bey. Günaydın nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz sağ olun biz iyi siz nasılsınız? Ee, biz de artık son konser günü heyecanlı akşama bekliyoruz. Yılda bir defa mı veriyorsunuz konser Emrah Bey? Yani en az bir kez bu konsere katılıyoruz. Ama bunun dışında zaman zaman bazı festivaller veya üniversitelerde bazı etkinlikler olduğu zaman onlara da katılıyoruz. Ama yılda 4'ü 5'i geçmiyor. Bir de bu kadro gitmiyordur herhalde değil mi? Yani bütün geniş kadroyla. Ya, bu kadronun tamamı gitmiyor ee, çünkü e, bu akşam konserde de gene yaklaşık 35 e, kadar müzisyen arkadaşımız olacak. Ama diğer etkinliklerde bunların e, daha küçük kombinasyonlarıyla e, bir araya gelmeler gerçekleşiyor. Şimdi Ankara All Stars diyebileceğimiz bir ekip bu gece 9. kez Ankara'da sahneye çıkacak. Gelenekselleşmeye doğru gidiyor bu iş. Gelenekselleşti artık herhalde değil mi 9. kez? Yani şimdi tabii 9. sene olması e, ilginç. E, 50 yılın konseri dedik e, ve bunu da 9. kez yapıyoruz. Hani e, 50 yılın konseri dedik bunu 100 kez yaptık desek bir anlamı olmaz ama gelecek sene e, 10. yıl olacak. Artık 60, e, bir anlam olacak. Artık 60 diyebilir misiniz? Bak. 60 60 yılın konseri diyebilir misiniz? Çünkü yani önümüzdeki e, ya. 10 senede bir 60 yılın konseri diye gidersiniz. Sonra 70'e kadar öyle aynı kalsın. Artık değişme zamanı gelmiş gibi Emre Bey. <gülüyor> Yani <gülüyor> <gülüyor> e, Evet bu, tür, bu, bu konuda da eleştiriler olabilir e, ama e, çalan arkadaşlarımız e, büyük bir istekle, hevesle bir araya geliyor. E, seyirciler de e, eğer e, koltukları böyle doldurmaya devam ederlerse e, size epey yapacak malzeme çıkartacağız demek. Peki evrah Bey kimler var bu yıl? Aslında önceki yıllardan gelenler bazı isimleri hemen hatırlayacaktır. Daha doğrusu arayacaktır bu yıl gene var mı diye. Biz sizden bir dinleyelim önce. Tabii Murat Bağcıoğlu var, Süleyman Bağcıoğlu var, Artun Ertürk var, Özgür Atbaş var, Onur Aymergen var. Bu sene aslında tabii yaşlarımız bilerek ilerliyor. 50. yıl dedik, 9. yıl dedik ama çok yeni isimler de zaman zaman katılıyor. Örneğin bu sene Murat Bağcıoğlu'nun oğlu gitar çalan Arda Bağcıoğlu var yurt dışında. Evet. O da konser için Türkiye'de. Benim oğlum Eren Alıcı. O da sahnede klavye çalacak. Dolayısıyla hem gençlerin olduğu hem de bizim gibi ortaya geçmiş olan insanların bir arada olduğu bir etkinlik. Tam aile e, müessesesi haline geliyor. Arkadaşlarımız var. E, duyamadım seni Tam aile müessesesi haline geliyor galiba Yavaş yavaş e, e, Yani 35 kişinin olduğu yerde Muhakkak bir aile bağ bulmak Kolaydır Bence zaten e, Emran Bey Zaten bir aile müessesesi değil miydi bu konser Yani 9 senedir <gülüyor> Otdu fonu yararına toplanan e, Ankara'nın müzisyenleri değil mi İşte Gürbüz, Barlat sayamadığınız birçok isim var ama Artık zaten bizi dinleyenler Daha iyi biliyorlar e, O duruma gelmiştir 9 senedir Nisan ayında toplanılıyor Evet zaten oraya gelen Arkadaşlarımızın çoğu da Gene konser ötesinde Kuliste konser sonrasında da Birlikte oluyoruz Bu bir vekili oluyor Daha önce de size anlatmıştım Konser ötesinde provalar için bir araya gelme evet. Sonra konserden sonra bir DVD çıkartıyoruz Onun için tekrar bir araya geliyoruz ve aslında birbirini seven, özleyen ama görüşmek için fırsat bulamayan insanların da yılda en azından böyle bir araya gelme olanağı ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan da bizi mutlu ediyor. Bir de bu yılki repertuardan bahsedelim biraz. Neler var şarkılar? Bu yıl gene hem bildiğimiz parçalar var. Beatles'dan While My Gitar Gentle Whips konserin bitiş parçası olacak. Dice Face var, Steve Wonder var, James Brown var, Daft Punk gibi ve yine 3-4 müzisyen arkadaşımızın akşam konserde yer alacak müzisyen arkadaşlarımızın kendi beskileri de olacak. Toplam 14 parçalık bir konserimiz var. Konser var. Daft Punk bu yıl galiba en yeni şarkıları aldınız. Yani bundan önce böyle yani, bir 50 yılın şarkılarıydı da yavaş yavaş gençleşti mi şey? Yani Departı. 50 yıl deyince zaten 59 olduk. Ee, i̇çinde bulunduğumuz yılları dahil etmemek olmaz diye düşündük. <gülüyor> bu perspektif içerisinde e, parçaları seçerken de ne yapalım hangisi olsun olmasın diye tabii ki kafa patlatıyoruz. E, bu Get Lucky e, çok popüler olan, bilinen ama aynı zaman konser dışarı da iyi olur diye düşündüğümüz bir parça akşam umarım dinleyenler de memnun kalırlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Emrah'ın Bey. İyi eğlenceler diliyoruz size. <gülüyor> Bir kere daha hatırlatalım. Geliri tamamen Otlu Burs Fonu'na aktarılacak bu konserin. Değil mi Emrah'ın Bey? Tabii. <gülüyor> Maddi müzisyen arkadaşımız daha önceki yıllarda olduğu gibi herhangi bir maddi katkı almadan bu konsere tamamen hem sanata katkı hem de bu Burson'la katkı yapmak üzere geliyorlar. Bu şekilde böyle bir anlamda buluşmada olmuş oluyor. Bir tek siz alıyorsunuz diye bir şey duyduk biz. O konuda da bir aydınlatma yapın isterseniz ne kadar alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan diye. <gülüyor> biliyorsunuz. Her sene sizinle beraber olamıyoruz. Evet. Size maddi destek yetiştirebilmek için onları biriktiriyoruz. İnşallah onu beraber paylaşırız. Tamam mı? Valla 9 senedir bir şey göremedik. Nice nice <gülüyor> yıllara diyoruz. Bekliyoruz Emre anca, Bey. Anca. Birden alacağız hepsi Hepsi birikmiş alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Emre Bey. Akşamki konserde elinize sağlık. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Selamlar. Hoşça kalın, Hoşça kalın. Şimdi bir reklamları dinleyelim sevgili dinleyiciler. Hemen ardından da zorlu yarışmamıza başlayacağız. Bugünkü yarışma konumuz bugüne kadar hangi hayvanların saldırısına uğradınız? <gülüyor> Telefonumuz 210-30-30. Dolu dolu bir program. Twitter'dan da bize. #modernSabahlardan Modern Sabahlar'dan ulaşabiliyorsunuz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Can dostumuz hayvanatlar bazen bize saldırıyorlar sevgi dinleyiciler. Bu sabah modern sabahlarda bunu konuşacağız. Bugüne kadar hayvanat saldırısına uğradınız mı? Telefonumuz 210-30-30. Twitter adresimiz @modernsabahlar Ve şanslı isimler Walk and walk'tan yemek kazanacaklar. Sorumuzu sormuştuk. Twitter'dan Sorumuzu sorduk. Twyster'dan da cevaplar geldi. Telefon e, dinleyicimizi alıncaya kadar. Mesela Mert Bey demiş ki çocukluk travmamdı. Horoz saldırısı. Uzun süre koptum horozlardan demiş. Ondan sonra Ebru Hanım köpek tarafından kovalan, kovalanmayan var mı? Herkesin bir köpek hikayesi vardır ama kazlar tarafından da kovalanıp ısırılmak suretiyle köydeki çocuklar tarafından dalga geçilen kişi olmayı başardımdır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Tülin. Tülin Hanım. Evet. Tülin Hanım hangi hayvanat ben... saldırdı size? Hangi hayvan saldırdı? Bir babun saldırdı. Babun Aa, mu? Babun saldırısı. Evet. Tülin Hanım nerede gördünüz babunu? Daha doğrusu o sizi <gülüyor> nerede buldu? Babun, e, kız kardeşim Kenya'da yaşıyordu bir dönem. Onun yanına Nairobi'ye gitmiştik. E, Nairobi'nin içindeki bir milli parkta evet. e, safari, e, tam bir safari değil ama ara, araçla gezmeye izin var. Orada gezerken e, bir yerde babun e, içine girdi. Nereye girdi efendim? Jipin içine girdi. Ha, e Meyveler girdi. vardı yanımızda. Ee, ve bir babun sürüsünün lideriydi. Bayağı büyük. Jipin ön koltuğuna camda aralıkta oradan girip karşımıza oturdu Ve biz böyle şok halinde. Neyse ki hani tam bir saldırı olmadı. Geldi meyve torbasını kapıp dışarı kaçtı tekrar. Ama o gün yaşadığımız... Gasp, gasp o zaman e bu. Bu gasp. Evet babun evet, gaspı. Gasp'a evet Siz de safari, safariye çıkarken ben hiç safariye çıkmadığım için bilmiyorum Tülin Hanım safariye çıkarken öyle yiyecek içecek anlarım alınıyor evet. mu? Yolda. Yolduk bir şeyler piknik alınıyor. Piknik pikniğe gider gibi öyle <gülüyor> mi oluyor? Evet bu o Nairobi'nin içindeki milli parkta olur ve piknik gibi de oluyor. Ee, bazı yerlerde aracınızdan inebiliyorsunuz izin de var. Mangal Ama... yakanlar bile varmış Nairobi'deki <gülüyor> o şeydi, milli parkta. <gülüyor> evet. Evet böyle bizim için hani şok edici ve gerçekten bir daha da yaşayamayacağımız bir deneyimdi. Geçmiş olsun. Bab babasına. Geçmiş olsun. Evet. Ucuza atlatmışsınız efendim. Babunun pisi de pis olur evet. gerçekten. <gülüyor> Fotoğraf çeken var mıydı o sırada? Arabanın içinde, jipin içinde. Öyle bir şey Nasıl? oldu mu? Fotoğraf çeken falan oldu mu o mesafede? Hayır maalesef. Yok şok olmadı. Dedik. Kendimizi zor atmaya çalıştık arabadan dışarı. Peki <gülüyor> pek efendim. Geçmiş olsun. Evet, evet teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada çok çok uzun zamandır sizinle canlı yayında konuşamıyordum. Çok Oldum. Ee, babuna, bu, bu, bu, babuna babuna da teşekkür oldu. ederiz. Çok Sağ teşekkür teşekkürler Babun efendim. Görüşmek üzere. Evet çok teşekkürler. Sağ olun. Volkan falan. Bey demiş ki fare mesela fare saldırırsa doğrumuş. Fare hiç saldırdığını duymadım ben ya. Can açmaya çalışıyorum. Neler var neler ya. Uyurken acaba gelip kulağına müfledi. Can Bey ee, tamam kedi kuş köpek, köpek tamam da demiş. Bu kalem saldırdı bana demiş. Dövdü beni resmen demiş. Hadi ya kalem nasıl dövüyor ya. Abi işte bu hayvanların tersi ya. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba. Şimdi görüşüyoruz. İrem, er İrem Hanım hangi hayvanat saldırdı size? Aslında bana bir şey, hayvan saldırmadı ya. Peki efendim bir çok insan. teşekkür ederiz cevabınız için. <gülüyor> yani bir, bir insan saldırdı ve bu dün yaşandı sizin de tanıdığınız bir insan. A -a. Hı -hı. Kendisi. Bir yarışma yapılıyordu radyo da işte hangi günlere benzetirler sizi diye ee, ondan sonra oktavayı da oradan bir İrem Hanım çirketirden şey aldı Monica Bellucci demiş ee, arkadan da Fahir Bey kahkaha attı bizim İrem Hanım mı diye yani bu yaptığı terbiyesizlik <gülüyor> Şimdi İrem Hanım, birincisi o o yarın konuşacağı bir soru size yani ne terbiyesiz? Gerçekten kırıldım, sırf bunu söylemek için aradım. Çok teşekkür ederiz, bugün Çok de kışmadı. kendi gündeminizle geldiniz. Modern <gülüyor> evet. Sabahları'na konuk oldunuz. O İrem siz değildiniz ama o Twitter'dan Hayır, bize Hayır, biliyorum ama yani orada bizim İrem Hanım, İrem Hanım, İrem Hanım deyip de gülmesi hiç hoş mu? Ben ne korkuyorum buna da ödüyorum biliyorsunuz yani hani siz ona evet mı bozuldunuz? Monika Bellucci denmesine mi bozuldunuz? Evet ona Ege. bozuldum. Ege Bey siz olsaydınız böyle olmazdı hiç şey. Bugün yayında zaten e, gerekli evet. cezayı aldığı Bir için yayında var. yayında yok fark <gülüyor> etmişsinizdir İrem Hanım. E, çok teşekkür ediyoruz teşekkür ve tutanağınızı günler. tuttuk. <gülüyor> olun efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yani tabii ki ben, zaten bu dağcılar anladın falan... anladın mı olayı? Doğa gezileri anladım ben. İyi. Yani İrem Hanım hiç olaya dahil yok. Dinlerken gıyabında aman canım bizim İrem'in Nesim Monika'ya benziyor diye gülünmüş. Resmen gülündüğü. Yani. yani bu dağcılar falan doğa yürüyüşü yapanların hep söylediği bir şey vardı. Biz e, hayvandan değil. Ben hep şey, kurt çıklar mı falan filan diye sordum da biz doğada hayvandan değil insandan korkarız diye bir şey. Yayında da demek ki öyle bir şey var. Yani şimdi babun falan filan değil ama insandan gelen kırıcı bir söz esas. Bir bir saldırı saldırı oluyor. oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Selim. Selim Bey. Pek evet. çok hayvanatla boğuşmuş gibi geliyor sesiniz. Hangisini evet. saldırısına uğradınız? <gülüyor> Az önce bitmiş gibi geliyor hatta. Yani böyle i̇yi iyi tahmin ettiniz. Benim iki tane anım var. Buyurun. İkisi de aynı bölgede yaşanmış bir şey. E, Etlik Aybalı tarafında otururken e, ilkokul 2 e, ya da 3'e gidiyordum o zaman. Evimizin arkası o zamanlar hep bağ bahçeydi. <gülüyor> e, çocukken futbol oynarken e, birden çocukların kaçtığını gördüm ben. Hı -hı. E, neden kaçıyorlar acaba demeye fırsat kalmadan kafamı arkama çevirdiğimde bir buzağın yani o zamanlar bağlıyorlardı inekleri, yavrularını vesaire. Evet. buzağın ipinden kopup e, üzerimize doğru koştuğunu gördüm e, 10-15 adım ben koşarak e, uzaklaşmaya çalışırken en son havalandığımı hatırlıyorum e, buzağa arkadan bana vurdu ve e, havalandırıp bir yere düşürdü. <gülüyor> böyle Buzağa saldırısı. Evet başka? E, buzağa saldırısı. Bir de e, biraz daha ilerisinde bir çiftlik evi takımında bir şey vardı. Orada Doberman e, sürekli bağlı olurdu ve tellerin arkasından sürekli hep Biz de etrafından e, kaçarak böyle e, e, karşı tarafa geçerdik. Bir gün herhalde ipini çözmüşler. E, <gülüyor> gene aynı şekilde e, etraftan koşarken havladı havladı. En son tellerin altından bir yerden çıktığını gördüm. Gene 15-20 adım atmadan sefer Hemen çöktü arka taraftan. Tabii biz korkunç. ağlayarak ağlayarak e, kaçtık gene yani ilkokul 2 ve hatta 3'e gidiyordum. Böyle bir iki tane anım var benim. Buza mı Doberman mı hangisi korkunç? Vallahi do, e, Dober Doberman daha korkunçtu yani. Buza <gülüyor> bu o kadar korkutuyordu Ama buza da... Evet. da yani sonuna kadar götürmüş saldırsın, havalandırmış evet, sizi. Evet evet. Havalandırdı yani yani yerden ayaklarımı kesti en son gökyüzünü gördüm, yere düştüm. Ama tabii arkama bakmadan koşmaya yine devam ettim ağlay ağlay. Böyle iki tane korku anıma <gülüyor> var. Geçmiş olsun. Yani. Çok teşekkürler Sağ efendim. Olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Sağ olun, ederim. Sağ olun. Sibel Hanım demiş ki tavşan. Yaklaşma saldırır dediler. Tavşan saldırır mı yahu demiş. Sahibi sevmemizi istemiyor herhalde demiş ve tavşan saldırısına uğramış. Evet tavşan saldırısı Tavşan saldırısı nasıl oluyor? Kıt, ee, kıt mı? Tavşanın en önemli özelliğini biliyorsun. Sihirbazlar ne? tarafından tercih edilme sebebi de o. Ne? Sesi yok hayvanın. Evet, yani o yüzden saldıracağını da anlamıyorsun. Böyle duruyor, sonra bir daha saldır. Yani saldır. Mesela şimdi Doberman'ı saldırısını şu diye böyle korkunç seslerle saldırın şiddetini artırıyor. Tavşanda korkayım mı ben şimdi kaçayım mı? falan da diyemiyorsun. Halbuki hayvan o sırada saldırmış oluyorsun. efekti zayıf olmasına rağmen saldırması Etkisi muhtemel gerçek. olan bir hayvan. Tavşan. Dikkat edelim. Günaydın efendim. Hayır. Merhaba. Buyurun. Kimle görüşüyoruz? Günaydınlar Anıl'dan. Anıl Bey, buyurun dinliyoruz sizde ben bir maymun saldırısına uğradım hem de sarhoş bir maymun. Onu paylaşmak istiyoruz. Allah Allah nerede? İzmir'de bir abimizin maymunu var. Şu mahallenin Falleni muhtarlarını da hatırlarsınız, Çaydanlık diye bir ha, maymun var idi. O maymunun cinsinden. Ha, onun <gülüyor> Yok, cinsinden. <gülüyor> o maymun değil mi? onun cinsinden e, alkole de alıştırmışlar tam bir pislik çıktı maymun <gülüyor> maymun tam bir pislik çıktı Rıza baba diyerek <gülüyor> <gülüyor> alkolümüzü paylaşıyorduk tabii ki e, bira içiyor kendisi e, biramdan vermeyince mi, neye sinirlendi bilmiyorum omuzumu atladı birden e, suratımı tırmalamaya yani kulağımı ısırmaya başladı hiç, mi, hiç şey mi vermediniz yoksa bir... şişenin yarısına geldiği zaman da, ama sen de çok yani içiyorsun ya falan bizim... diye bir şey yaptınız <gülüyor> Bana kadar kalmıştır. Bana kadar var dedim. Vermeyince herhalde biraz... Bu dinlemez. normalde son... iyi bir maymun da içince mi sapıtıyor? <gülüyor> Büyük ihtimal öyle. Hani e, ayıkken hiç tanışmadık kendisiyle. Ya yazık aslında. Ee... Şimdi ben Anıl Bey'in durumunu düşünüyorum. Maymunu olan arkadaşı olsa insan hep ona gitmek ister maymun var diye. <gülüyor> Ama başına bela yani hakikaten de. Peki efendim en çok teşekkürler. Olayın, e, olayın yok. Patlak verdiği nokta e, en son biraya vurması... Bu... Bireye vurduktan sonra bir yere düşünce e, tabii ki oradan sonra olaylar patlak verdi. Kırık şişeyi alıp onu mu sallamaya başladı sarsın? <gülüyor> Yok tabi insanların içimde olunca ben de karşılık veremedim ama bir iki tane de ben de e, hani, <gülüyor> ne yapıyorsun tarzında sert hareketlerde bulundum. Önce biraz ağır konuşmuşsunuz galiba. <gülüyor> Laftan anlamayacağım <gülüyor> müdahale ettiniz. Aynen öyle ondan sonra tabi o daha sert e, saldırmaya başladı ama tabi onun yüzünü görecektiniz. Hadi ya korkunçtur. Hakikaten korkun. Ben şu anda irkildim yani. Bir ya? de ortamda alkol var. Mesela o maymun yani alkol olmayınca hiç öyle bir şey olmayabilir ama alkol olunca içinden başka bir maymun çıkıyor abi maymunun. Alkollü maymunla dalaşmayacaksın. Bunu da öğrenmiş olduk. Anıl Bey çok teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Radyo Tıbrosu Vonder Sabahları son dakikaları sevgili sanat severler hayvanat saldırısına uğrayan dinleyicilerimizi dinliyoruz. Onların yaşadığı tecrübelerden ders almaya çalışıyoruz ve maymunlara bulaşmamak gerektiği ortaya çıktı. Ben hiç dinleyicilerimizin bu kadar maymun mağdur olduğunu tahmin etmezdim ama demek ki varmış. Ee, lean Umur çok fazla dinleyicimize hayvan saldırmış. Twitter'dan da yazmışlar. Bir kere kurt adam saldırmıştı demiş mesela. Ee, arkadaşım köpek olduğunu iddia ediyor ama ben bana neyin saldırdığını biliyorum demiş. Yani, yani bilen bilir. O saldırıya uğrayan bilir. Koç saldırısından son anda e, kaçıp e, kuzenine çakılıp uğulduran adam. Var. Var. Böyle bir adam etmiş evet. Tavşanın bu arada sesi olmadığı için sevdiğini gösterme biçimi olarak yorumlamış Zeynep Hanım. Onu da bir dönem tavşan beşli dediğim için biliyorum. mı? Saldırı gibi algılanan şey aslında sevme biçimi. Ne kadar be, beni sevdiğini gösteriyor falan filan gibi düşünülebilir. Ve tabii ki bir bilim insanı Gizem Hanım ee, deney yaparken anestezi altındaki sıçan uyanıp ısırmaya çalıştı. Sen, sıçan ne uyanıp ilk iş olarak ısırmaya çalıştı? Kaçmaya çalışsan orada. Uyandım ben şunu nasıl? O bana iğne yapacak ben onu önceden Uyku ısırayım. Uyku sersemliğiyle bir de şey abi. Yani ne yaptığını da bilmiyor ki. Filiz Hanım galiba en talihsiz dinleyicilerimizden horoz, inek, köpek, kedi ve çekirge dahil birçok hayvan tarafından kovalandım demiş. Geçmiş olsun Çekirgenin kovaladığına Şimdi, inanmıyorum ben Senin de bir köpek hikayen var Benim köpek hikayem Çok yani net Hakikaten kör etmeye şeydi Ama bu hikayeler bilmiyorum İnsanları travma yaratıyor mu Bende öyle bir köpek korkusu yok ben Ama de, bu ben köpek de, beni saldıracak yiyecek diye bir şey yok Bende oldu ya Bende de bir e, köpek belki Bende bireysel bir saldırı değildi Örgütlerim saldırdılar bana Sokak, evet, sokak köpeğinden ama korkmak çok mantıklı. Soka, bir şey. o bende o, bir şey yarattı. Çete korkusu. Ayrı bir şey. Çete kork, Belki de çete korkusudur. Köpek korkusu değil ama sonra köpeklere bir mesafem vardı Bu, neyse ki geçti Ne bileyim aralar. elinde köpeğiyle yaklaşan insandan da korkmaya gidebiliyor bazı insanlarda da benim çocukken kafamı köpek ısırdı. Gözümü koparıyordu neredeyse ama köpek gördüğümde korkmuyorum. Yani ben... sevmek için bir içimde coşku yükselmiyor ama böyle bir beş tane köpeğin sokakta Buralarda bizim bölgemiz, bilader biz aslında işte, gurbetteyiz, çalışmak için geldik, işimiz yok falan gibi dolaşan köpekler gördüğünüz zaman korkuyorsunuz. Ebru Hanım yazmıştı programımızın e, daha doğrusu saatin başında kazlar tarafından kovalanıp ısırılmak diye. Aynı şey bana da çocukken oldu. Ben kazlar tarafından da kovalandım ve o yüzden e, kaz olmayıp da mesela... E, o şekil. Tarzı o şekil olan hayvanlardan da hep bir çekinirim. Psikopat Mes mı? Mesela. Yok psikopat da değil de yani böyle e, boyu senden kısa. Zaten genelde i̇şte de tam psikopat. Ayı dışında <gülüyor> pek de uzun. Yok galiba. Ve böyle şey. Yani mesela hindi. Hep bana o kas saldırısını hatırlatır. Abi Tavus ya, kuşu. Kuşlar niye psikopatlık yapıyor? Ben onu hep kendini Şahin Kartal mı zannediyor? Uçamayan kuştan korkuyorum ben o yüzden. Doğru. Yer Onun saldırısı. sinirini senden çıkarıyor çünkü. Evet, yer saldırısı. Günaydın efendim. E, günaydın. Kimle Geziyor görüşüyoruz? Gözüyor biliyor musunuz? Çok Çok Duyuyoruz efendim. efendim. Çok güzel geliyor sesiniz. Tamam. Ee, ben öğretiyor. İlk önce şey söylemek istiyorum. Ben sizi sanırım 3. veya 4. sınıf beri dinliyorum. Şu an üniversite son sınıf öğrencisiyim. Yani bu kadar yıldır ilk defa aradım. Siz bana gelin şu an okul servisine yaptığınız <gülüyor> ben pek rahat konuşamıyorum. O yüzden sesimi duyabiliyorsunuz. Olsun çok, çok net geliyor. Bunca yıl sonra aramışsınız yani duymayıp da ne yapacağız? Öyüke Hanım. <gülüyor> yani sizin o Şenol gün bayrağı dinlemek için okuldayken böyle arabada dinlemek istemezdim. Babam zorla böyle beni derse sokmaya Onun <gülüyor> hasrına artık bugün <gülüyor> bu sesle birazcık... <gülüyor> ne okuyorsunuz Öyüke Hanım? Hukuk okuyorum ben. Hukuk okuyorsunuz. Ne kadar evet. güzel. Bitiriyor musunuz bu yıl? Bitiriyorum inşallah. En yani son anda bir kent bir kapı atmazsa bitecek gibi gözüküyor. Peki efendim. Ee, öyle ben e, şeyden e, bana küçükken şahıza saldırmıştı. Valla gene maymun, maymun ya. ya. Maymun. Evet. Maymunlar biraz çirkep oluyor galiba. E, küçükken annemlerle hayvanat bahçesine gittiğim zaman annemlerim, yasalarım 4-5 yaşındayım. Birkaç adım gerisine kalmıştım. Saldım. Saçlarıma da şu şekilde oldu maymun saçlarıma yapıştı birden ee, kafesinden elimi çıkararak ben tabii ki de ya, çok küçük olmama rağmen çok met bir şekilde yer edin artık nasıl travma yarattıysa ee, saçlarına yapıştı ben çığlık çığlığa bağırmaya başladım sonra oradaki hayvanın saçlarına görevler falan geldiler zor ayırdı ondan sonra annemler zaten bir daha hayvanı <gülüyor> götürmedi ama e, hala çok net bir şekilde aklımda kalan bir Zaten siz o yüzden hukukçu oldunuz benim anladığım kadarıyla. Maymunlara karşı <gülüyor> bir adalet arayışı. Yani gerekiyor şu bugüne kadar. Aman canım maymun işte vahşi hayvan diye ne kadar çok konu kapatılmış. Bir hukukçunun evet, artık bu maymun evet. saldırılarının üstüne gitmesi gerekiyordu. Gurur duyuyoruz evet. sizle Hükey Hanım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok Teşekkür ediyorum. ediyoruz. Geçmiş olsun. Yine arayın ederim. bizi. Teşekkür bu kadar ara vermeyin. <gülüyor> tamam, tamam. Güle güle, hoşça Eriki Hanım uğurladık. Şimdi günün talihlisini seçme zamanı geldi Oktay. Son dakikasındayız programın. Ne yapacağız? Ne e, Bugün Ne vereceğiz? Bütün dinleyicilerimizi mağdur. Hani bir mağduru sevindirelim diye versek hediyemizi. Hepsi mağdur. Hepsi mağdur. Nereden seçeceğiz? Yani bugün e, çok fazla şey var ve perşembe olduğu için e, Twitter'ı da dahil edin diye bir uyarı asmışlar. Radyo yönetimi, o yüzden Twitter'ı da küremizin içine atıyoruz hı hı. Ee, ve karıştırıyoruz. Hadi bakalım sevgili dinleyeceği. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah herkesin üstünde e, uzlaşabileceği bir isim çıkar. Çünkü e, artık tartışabileceğimiz bir noktayı geçtik. Tartışmasız bir galibiyet istiyoruz. O yüzden de mutlu evet. noktaya dönüyoruz. Bir şimdi. top düştü küremizin içinden. Hadi Usademizle. hayırlısı. Usademizle. İnşallah Usademizle güzel bir isim çıkacak. Açıyorum. Evet. Kağıdı. Çok güzel. Aa, cevabını da yazmışlar bu sefer. Çok güzel. Üstüme boğa yürümüştü. Sebebini soramadım. Hep merak ederim. Çünkü Twitter'dan sorduğumuz zaman neden diye de sormuştuk. <gülüyor> Nadir Fırat. Nadir Fırat. Nadir Bey tebrik ediyoruz sizi. Bence tüm Türkiye'nin üzerinde ee, uzlaştığı birisiniz. İçine sinen bir isim oldu. Evet. Gerçekten Türkiye kazandı. Son derece demokratik bir şekilde Türkiye içindiniz. kazandı. E, vallahi geçmiş olsun hepimize. Hayırlara vesile olsun bu yeni dönem. Nadir Frat dönemi diyoruz artık Nadir, bu. Vokenwalk analistisi Nadir Frat dönemi Türkiye'ye, tüm dünyaya hayırlı olsun. Doğu'ya özellikle. Ve ben çok etkili de olacağını düşünüyorum Nadir Bey'in o yemek sırasında. Afiyet olsun diyoruz şimdiden Vokenwalk'tan. Kimle Sıkan, giderse mutfasa. gitsin yani ister evet. bir arkadaşıyla, ister işiyle gitsin, ister Koluyu çocuğu var mıdır? Onlarla gitsin, annesiyle babasıyla gitsin. Sonuçta Her ben doğru kişiyle gideceğini de inanıyorum. Öyle de birisi. Türkiye kazandı. Kazandı. O zaman yarın sabah yeniden beraber olalım seviyeyi dinleyeceğiz. Hoşçakalın.